karşı çıkmayız. Sen burada mesela misal olarak söylüyorum. Burada orucunu açtın. Şuradan çıktın, ileri gittin, güneşi gördün. Böyle bir durum yani. Şimdi tabiinden bazıları e, bunu kaza etmekten başka çıkar yol var mı ki diye algılıyorsa buna karşı çıkmamak lazım. Yani böyle bir durumu kaza etmek gerekir diye algılayan olmuş Selefte. Ama sünnete uygun olan nedir? Eğer böyle bir şey gerekse Allah Resul'ü emrederdi bunu. Biz bu noktadayız yani. Hocam o dediğiniz rivayet bu Buhari'den. Buhari'de Buhari'de da Ömer radıyallahu an ettik. Ha o Sistiyat ayrı. Diyor. O mesele değil mi bu? Bu Ömer radıyallahu'nun fiili. Benim ilk söylediğim Esma radıyallahu'na da Buhari'deki Allah Resulü'nün yani onun zamanda olan bir şey. Kaçırdım da hangi rivayetten? Bir bulutun arkasından geçip de öyle bir iftar ediyorlar. Sonra hava açılınca Güneş ortada diyorlar insanlar. Allah Resulü'nden kaza emri yok ama tabiinden işte mutlaka kaza etmek gerekir diyor Hişam. Mâmer'in rivayetinde de e, yani kaza emri olunmadı diyor. Şey diyor değil mi onun, İsmâ Radıyallâhu'na diyor, bir şey, demiyor, bir şey emretmiyor, bir şeyde emretmiyor. Her dedi, iki sözde de mi? sonrakilere ait. Sahabeden yok bu diyor. Yok. Kazayla emri olunma, Bukhârı değil mi? Bukhârıdakinde sahabeden değil tabirinden geliyor sözler. Kar karşı var mı hocam? Hades'in onlardan çıkan sözüne... ya işte iftiraf göre ravilerin sonrakiler mesela i̇bn Azm diyor ki Allah Resulünden böyle bir emir yok diyor bu sonraki yorumu diyor. Hı -hı. Ki rivayetler Hı -hı. açık zaten sonraki yapıyor diyor. Hı -hı. Yani kaza gerekseydi yani kaza yeni bir emri gerektirir bu genel kaydı. Allah Resulü emreder. İmam Malik de galiba fazla gibi bir şey bir var inanlardan ]adı. bir tip bir değişik bir var. Şu. Hocam Sevik Bulamacı hadisinde de İdavur Adıyolan ise e, sabit ise İdavur olan ezanın vakitlerine dikkat edip ezanı okuyan vakit girdiğince ezan okuyan kişi orada da iştahatına göre ezan vakti girmemiş oluyor. Yani, akşam vakti girmemiş olduğu için Allah Resulü Ezan ee, vakitlerinde bilal bu hani iç vakit kıldı hadi oku gibi ben bilmiyorum varsa da. Ee, yani bilal Şimdi mesela namaz, namaz olduğu zaman <gülüyor> ha, o namaz e, için e, ihtiadetle e, herhalde. Şimdi yani. namaz olduğu zaman mesele bir genişlik var. Yani namazda bir genişlik var ama iftarda acele esas. Şimdi mesela daha açık olan rivayeti ben zaten sitede yazdım gruba da attım onu. İbn-i Mesud radiyallahu anh'ın fiili. O yani ayeti tefsir ettiği için hükmen merfudur bir de bu. İlâgâsâhilleyl ifadesinde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani akşam namazını kılıyor İbn-i Mesud Onun ashabı ikileme düşüyorlar. İleri geçip güneşe bakıyorlar. Siz diyor ne yapıyorsunuz diyor i̇bn İşte güneşe bakıyoruz diyor. Allah'a yemin ederim ki diyor, Allah Azze ve Celle'nin falanca ayetinde, İsra 78. ayetinde bahsettiği e, vakit budur diyor. Yani güneşin kaybolduğu vakit. Ha, ileride biraz ileri geçiyorlar, bunlar güneşi gözlüyorlar. Yani böyle bir şeyden haberler olmasına rağmen, bir tarafta e, akşam namazının vaktinin girdiğini söylüyor Mesut Odyala. Sevik da aynı şey gibi. Aynı kapsamda. Hani öbüründe dağ başıydı falandı filandı dersin de, bu yerleşik bir düzende bunu söylüyor. Bir de şey var, değil mi bir Şeye de göz önünde Bilal'in ezanı sizi adı koymasın diye. Hani İbn-i İbn bakın diyor. Bilal radıyallahu biraz temkinli bakıyor olabilir belki. Onu da Evet, yapalım, şimdi Bilal radıyallahu anh'den bu konuda gelen rivayetleri toplarlarsan, yani birincisi bu. İkincisi bu i̇bn bir Nebiyefa'nın rüayet ettiği seferde olan iftarla ilgili. Bir üçüncüsü, çayet Bilal'in bu acelesi olmasaydı güneş doğunca kadar yiyebileceğimizi umardım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Orada da ey Allah'ın Resulü işte vakit vakit diyerek Bilal radıyallahu anh acele ettiğini görüyoruz. Ve Allah Resulü ona ses çıkarmıyor. Ey Bilal bir daha böyle yapma. Bunu söylemiyor. Yani burada şöyle bir şey var. Allah Resulü bizim safımızda. Yani kul olarak. O manada söylüyorum. Allah Azze ve Celle'den yeni bir emir, yeni bir yasak gelince kadar ruhsatları alabildiğine değerlendiriyor. ibadet konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Yani Bilal bunu yapıyor. Onu da hoş görüyor. Yani onun bu aceleciliği olmasa Allah Azze ve Celle'nin bize bir müddet daha şey vermesini umarız. Buradaki hikmet şu. Mesela e, insanlar kendilerine bazı şeyler zorlaştırdıkça Allah onlara zorlaştırıyor. Yahudilerde olduğu gibi. <gülüyor> Mesela hangi inek, nasıl bir inek? Yani bu kadar sıradan bas bir inek olmaması lazım. farklı bir inek olması lazım. Boğazlayacağımız ineyin falan. Onlar böyle zorlaştırıcı Allah onlara zorlaştırıyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam aslında burada bu mantığı bize öğretmek istiyor. Yani siz bu kolaylıklardan istifade edin. Allah'tan açık, sarih bir emir yasak gelinceye kadar. Bunu değerlendiriyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yani. Ama insanların kendilerince daha fazla ibadet ehli olmak istemeleri, daha fazla böyle itinalı, temkinli olmak istemeleri sebebini Allah da insanlara zorlaştırıyor. Şimdi, iftar meselesinde o İbn-i Efe hadsinde gece şuradan geldiği, gündüz şuradan gittiği diyor. Ve güneşin grubunu battığını gördüğünüz zaman orusu iftar etmiştir, akşamlar girmiştir diyor. Bu ifadede e, sonrakiler, yani koca koca ilim ehli denilecek kimseler, şöyle manalar çıkarmaya çalışmışlar. Bu da insanların kendilerine şeriat zorlaştırmaları mantığından ileri geliyor. Yani Bilal Radyoğan'ın yaptığı gibi esasında. Bu zihniyetin devamı. Şimdi diyor, yani güneşin battığını görürsün ama güneş battığı zaman diyor ortalık kararmaz. Dolayısıyla diyor, batı ufkun, şey, bu ufkundan karanlığın geldiğini görmen lazım diyorlar, bak kendilerine zorlaştırdılar. E sen güneşin battığını görüyorsun, bir, Arap dilinde akş, gece, el -leyl, yani il-leyl ayette geçen il-leyl ifadesi leyl, Arap dilinde güneşin batmasıyla başlayan bir vakit. Yani zifiri karanlık değil, Geceye kadar oruç tutur. Geceye kadar. Geceye kadar oruç tutmak Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın fiili olarak da, kavli olarak da güneşin urubuna kadar diye, kaybolmasına kadar diye açıklanmış. Şeriat böyle şimdi. Kolay. Herkesin anlayabileceği, basit sözlerle hitap ediyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Olay bu. İlim ehli geçinen bazıları. İşte doğudan karanlık gelmesi lazım çünkü mesela tamam açık alanda, arazide, çölde, sen güneşin battığını görürsün de işte şehir yerinde, şurada, burada nasıl göreceğini diye bir zorlamalara gitmişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin hangi aşamalardan geçeceğini bilmiyor muydu? Allah Azze ve Celle bilmiyor muydu? Yani bizim böyle mesela binalar gibi şeylerle muhatap olacağımızı bilmiyor muydu? Bu binalar hakkındaki iştihat acaba bize mi bırakıldı? Birisi şöyle icrad etsin, birisi böyle icrad etsin diye. Yoksa şeriatın aslına göre amel etmek mi bize? Allah Resulü Aleyhissalatüssalamu zaman dini neyse. Hıne bu şemsi, yani güneş size göre, bize göre, yani insanlara göre kaybolduğu zaman bu akşam vakti olmalı. O halde ikindi vakti olduğu zaman biz bunu böyle almayacağız. falan. Tamam? Bazı yerlerde bina arkalarında, yüksek binaların arkalarında ikindi vaktinde de kaybolabilir güneş. Ama bizim itibar edeceğimiz şey bu değil. İkindi açtıktan sonra, bakıyorsunuz Said Binler Müseyyek Raynola, açtığını gördükten sonra iftihar ediyor diyor. Tabinin büyüklerinden, yani direkt sahabenin büyüklerinden e, ilim almış bir, hem de e, Medine'nin yedi fukasının büyüklerinden. Böyle bir zah. açtığını gördüğün zaman diyor, iftihar ediyor bu Bunu neden söyler bir insan? İkinin açtığını gördüğün zaman iftar edebilirsin. Bunu insan neden söyler? Neden böyle bir şey söyleme gereği duyar? Akşamın şeyi bellidir değil mi? Şimdi bu gece olayı, e, yani gecenin doğu tarafından geldiğini gördüğün zaman ifadesi, bir kere güneşin e, gaybı, grubu bizim için şer'i manada akşam namazın vaktinin girmesidir. Dolayısıyla iftarın vaktidir. Burada gerek Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen uygulamalarda, gerekse sahabelerden uygulamalarda mesela şöyle düşünün. Enes radıyallahu iftar ediyor. Oradan birisi kalkıyor. Humeyd yanlış hatırlamıyorsam. Hasan değil hani? E, kalkıyor. Ne yapıyorsun? Güneşe bakıyorum. Yani iftar ediyor orada. Otur diyor. Şayet ömer seni görseydi seni yakalardı diyor. Bu ne demek? Şu kadar ileriki bir zamanda, yani bir iki adım ilerisinde veya birkaç adım ilerisinde, birkaç on metre ileride diyelim, güneşi görebileceğim bir yer var ama senin bulunduğun bu yerde güneş basmış. Yani senin görüşünden kaybolmuş. Bunu iftar için yeterli görüyor ve bunu Ömer radıyallahu anh'ın uygulamasına da dayandırıyor. Doğal yapılara şey hocam? Yani yapmacık yapılardan dolayı kaynaklanıyor büyük olasılıkla. E, muhtemelen bu da olabilir. Ki bizim bunu yapmacık yani suni veya doğal diye ayıracak elimizde bir şey de yok ve fark etmez burada. Şimdi düşün, sen binayı diyorsun da onlar doğal bir şeyin arkasına geçmekle geçmemek arasında seyir. Şu tarafa geçiyorsun görürsün. Uzaklık mesafesini çok alıyor. Büyük olasılık varın arkasında gibi geliyor bana. O da olabilir yani. Bu da mümkün. Her halükarda, e, bizim için olay şu, gecenin doğudan gelmesi diye bir kayıt, eğer burada karanlık kastediliyorsa, bu insanların kendi kendilerine şeriatı zorlaştırmalarıdır. Şiiler bu yüzden ele atıyorlar. <gülüyor> Ayetteki İlelle ile ifadesini, e, bu yüzden Şiiler, yani sanıyorum madem bu karanlıksa, zıfiri karanlılıksa, bu işi Şiiler doğru yapıyor o zaman. Yatsı vaktinde iftar ediyorlar. Çünkü gece şafağın kaybolması diyor. Onlar böyle şey yapıyor. Karanlığın tamamen hakim olması diyor. Ama sen bunu doğudan gelecek bir karanlık dedin. Şimdi biz binaların olduğu bir asırdayız. Yüksek binaların olduğu bir asırdayız. Bizim gözümüzden şurada güneş kayboldu. Şimdi doğuya bak. Bu karanlığın ölçüsü nedir? Yani hangi karanlık? Nasıl bir karanlık? Bizim için iftar vakti olacak. Bak. Buradan bak. Burası hadi e, yerleşim yeri. Biraz ilerlesen e, işte güneşi göreceksin falan filan. Buradan zorlarsın mesela. Bunu biz sahabelerin bu fiilleriyle çürüttük. Yani böyle bir gitmen gerekmiyor. Yani şuraya çıkıp da güneşin e, orada da kaybolmasını Biraz ilerlersen, biraz daha. Yani bunun sonu gelmez zaten. Sürekli güneşi kovalamak zorunda kalırsın. Bunun önüne geçemezsin. Bunu şart koşarsan, bunu şart koşarsan, kardeşim mesela, ne? Şuradan e, bir iki metre ileri gidip de güneşi görebilirsin. Tamam, oraya gittin gördün. Görürsün doğru. Orada senin gözünden kaybolacak. Ondan sonra birkaç metre daha gittin de yine görebilirsin. Biraz daha, biraz daha. Bu hiç sonlanmaz yani. Dünyada, eee, bu imkansız bir şey haline gelir. Bunun önüne geçemez. Ha! Karanlıksa hangi karanlık? Bunun ölçüsü nedir? Derecesi nedir? Ne miktardadır? Bunu belirleyen kim? Şeriatta e, yani bu leyl ifadesinin karanlıkla bir alakası yok. Yani zifiri karanlıkla bir alakası yok. Leyl, Arap dilinde güneşin kaybolmasıdır bu. Geri gelmeyecek olmasıdır değil mi? Bineş buradan buradan bir daha gelmeyecek bu. Yani artık kalan daha mahkum. Sen buradan bir daha göremeyeceksin. Hocam artık. ikindi Bunun vakti diye. çıkmasını <gülüyor> Tabii ikindi vakti çıkmalı. Yani gölge iki boyu geçmeli mi? Şimdi o, o öyle bir şart yok. Yani burası işte senin takdir edeceğim bir alan. Mesela bunu vekan gibi yerler için söylüyorum mesela. O ormandaki köy var ya. Yani bu adamlar, o köyde yaşayanların Mesela şimdikiler fetva veriyor. Diyor ki, en yakın berdenin namaz vakitlerine göre kendini ayarlar. Kardeşim, bu namaz vakitlerinin takvimlere geçmediği bir zamanda yaşayanlara ne diyeceksin peki? Bundan biraz öncesinde yaşayan Müslümanlara ne diyeceksin? Onlara ne fetva vereceksin? Onlar ne yapacak yani? Sadece sen astronomi hesaplar yapın falan filan. Vekan için e, namaz saatlerini belirledin. Bu astronomik hesapların yapılamadı. bir 100 sene öncesinde buradaki Müslümanlar ne yapsın yani? Bir canlama yoktu bence zamanı. Şimdi ikide güneş batıyor. Şimdi ikide güneş batıyorsa bu ne demek? Normalde hani ikindi yerinde bunlar güneşi görmez oluyor. Cem edebilirler değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl açıklıyor Cem'in gerekçesini? Ümmetimize zorluk vermek istemedi. Bu adamlara bir kolaylık var geçemezsinler. Beri tarafta, işte kutuplardakileri, şey, Kuzey Kutlu'ndakileri, Norveç, İsveç taraftakileri, buradakileri de işte güneşi görüyor ya sürekli. Mesela bunlara da en yakın yere göre şey veriyorlar, tetra veriyorlar. E güneşi görüyor adam, nasıl oluşacaklar bunlar? Ama, şöyle düşünün, bu kutupta yaşayan, yani İsveç, Finlandiya, <gülüyor> gibi ülkelerde yaşayan adamı şu söylediğimiz fetvayı söylesen ne kadar rahat ederler değil mi? İkinliği açtı. Yani öyle ikindiği kıldı bu adam. Hayır, Binanın hayır. içerisinde ben güneşi görmüyorum. Veya bir daha arkasına geçtin, güneşi görmeyeceğini yere ve orada iftarını ettin. Şer'an bir mani var mı? veya da diyecek adamlara, sen 24 saat oruç tutacaksın ya hiç dokunucu. 24 saat tutamayacağına göre, şerri bir yasa olduğuna göre, onlardan oruç sahıdı olmuş diyeceğim. Yani böyle deseler biraz şerri uygun olur. Ama şu söylediğimiz daha şey, sünnete mutabiktir. Güneş hiç görmeyen yerler nasıl oluyor? Güneş hiç görmeyen var mı? Yok mu altay? Güneş görmeyen olması demiştim yani de Rostov'a Orada yaşayalım. Yaşayalım. Ayhan demiş. Araştırma görevi verilmiyor orada devam ediyor. Orada mesela Kuzey Kutbu'na bu Paineberg'in falan gitti. Onlar diyor ki e, hata resmini de çekmişler. Gecenin <gülüyor> <gülüyor> Gecenin güneşe dağımda olmadığını diyor. Orada gözlerimizde gördük diyor. Onlar gibi bir şeyler yazarak Hatta bir sürü tiyi aldılar. Kala geçti. Ayetin ifadesi de diyor. <gülüyor> yani Allah azze ve celle gece diyor. Gündüzü yaratmıştır. Yani güneş olmadan geceyle gündüzün ayrımını orada yapabiliyorduk diyor. O zaman işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ııı e, yani Bilmiyorum gecenin şey şuradan yani. geldiğini gördüğünüz zaman kaldığını, oradakiler e, bunu rahatlıkla uygulayabilir. Yani güneşin hiç üç ay boyunca, sen bunu sezebiliyorsan, tamam. Seziyorlarmış yani, gittiler, gözlemlediler, videosunu çekmişler adamlar. Gerçekten de gece barız bir şekilde, güneş hiç doğmadığı için orada, üç ay boyunca bunu gözlemliyorlar. Ve ayette güneş batıncaya kadar demiyor, ilerleyli diyor. Geceye kadar. Ve aydınlık var orada. da. Hocam bir şey diyebilir miyiz? Zivri karanlık değil. O yani ben bir şey diyebilirim Sağ olun. Almayacaksanız ama. Alam. Biz sözümüzden dolayı yani. yani daha önce biliriz ya bu 100 senelerinde seyahat. Yani, ne olacak biliriz ya. Yani. Evet. O söz aynı hani, şey gibi olmadı mı? Yani, bu yanlış anlamayın ama. Yani nasihat babında hem size hem kendinizi yani, öğrenmek için. Lan yani, Firavun diyor ya, bu sayesinde şekilde ne olacak? Mesela, Yok, onla yani bu söylediğin her mesele ya. değil. Mesela onlar ne olacak falan şeyden. diye e, yani onların akibetleri açısından söylemedim ben bunu. Ha. Mesela biz şu anki teknolojiye sahip olmasaydık ne fetva verilecekti onlara? Peki, Yo ben, ben şeyi şey, ben sizi anlıyorum da. Hani olur yani şey. E, ben bunu ne için söyledim han? Dışından yazsınlar yazarsınız ya. Yani dışından böyle görünür mü yani böyle alınlar mı diye ben söylüyorum yani. Yok senersi anlıyor. Tiram yani. onu yani söyledi. Bana, bana hani yani onlar başka itikat Siz başka şimdi, itikattasınız. Çoğunluğun itikadı bu değil. Tiram <gülüyor> söyledi bu manada. Burada e, verdiğimiz örnek yani <gülüyor> şimdi Wakem <gülüyor> diye bir yer var. Bunun gibi yerler var dünyada. Yani ikide güneşin battığı mesela. Selam. Böyle yerler var. Selam. Sen bugünkü teknolojiyle fetva veriyorsun. Diyorsun ki bunlar en yakın <gülüyor> ile göre, bölgeye göre ya ülkeye göre oruçlarını açarlar diyorsun. Yani Selam. böyle fetva veriyorlar. Olur. Biz bu fetvadaki yanlışlığı açıklıyoruz. Ya arkadaş ben Medine'de yaşamıyorum. Neden Medine'nin şeyine göre e, oruçlutayım? Böyleyse o zaman dünyanın geneline genelleştirip Deyin ki bütün namazlar Medine'deki vakte göre kalınsın. Dünyanın her yerinde, Mekke'deki vakti göre, umur kuradır. İftarlar oradaki vakte göre yapılsın. Böyle bir saçmalık olur mu yani? Biz buradaki fetvadaki tutarsızlığı anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa akibetleri insanların akibetleri çoğunluğun şeyi falan olarak değil. Ben şey soruyordu ya. Bizim o tarafta diyor, Peygamber aleyhisselatü vesselamın iki sahabesi var. Yani biri evet, geciktiriyor, birisi geciktiriyor, biri sadece ne ediyor. İbn-i Mesud, diğeri Bilar adıyallahu Al anh onu hatırlamaya çalışıyorum. Selam'a gittirin. Selam'a gittirin. Aleyküm selam. ismini vermiyor da, başka rivayetlerden böyle... Anlıyoruz. Sizin verdiğiniz de var, böylecemi bizim isminde. O zaman Ebn-i Mesud'a gittirin. Geciktiren Mısır. hangisi diyor, İbn-i Mesud diyor, başka rivayetlerden... Acele diyor. eden, acele eden İbn-i Mesud. Şehir, sahru geciktiren. Ha, sağ ol, evet. Ya da diğerine şöyle bir gün. Hocam, e, aklına takılan bu konular da... <gülüyor> e, doğal yakın e, bayağı işte binalar, e, onun araştırmasına gitmemize gerek var mı? Sadece gözden e, kaybolmasını esas almanız yeterli olur mu? Yani ben öyle yaparım, yazar Hani şimdi mesela akıllara bazen geliyor işte diyor ki yüksek binanın arkasında güneş kayboluyor. Sadece yani şeriat seni on katta binanın oncu katına çıkıp da güneşe bakmazsa mükellef tutmamış. Hocam, Ama mesela müezzin neden çıkar? <gülüyor> Ezan vakitlerini belirlemek için. O neden çıkıyor? Çünkü müezzinin ııı ee, verilediği vakit, umumu ilgilendiren bir vakit. Yani namaz kılınacak, cemaatle namaz kılınacak. Herkesi ilgilendiren bir vakit. Mesela müezzin kendi bulunduğu yerden ezan olsa oradakine göre vakit girmemiş olacak. Misal. Bu yüzden müezzin umumi şey yapar. Ee, bu sebeple müezzin yükseğe çıkar, bakar. O farklı bir konu. Ama iftar, mesela iftar, müezzinin ezanına bağlanmamış. bulunduğu yere göre. Yani şu an... E Kur'an ve Sünnet'e göre müezzin atansa, müezzin vakiplerin tanesi... Müezzin tabii çıkacak. En en uzak mesela Hayat abinin yaptığını müezzin yapacak. Müezzin yapacak. Neden? Çünkü burada başta Müslümanlar da var. Herkes duyacak bu ezan yani. Ya biz o müezzine iftarda itibar etmeyeceğiz. E tabii ki. iftarda müezzine itibar diye bir şey yok normal tartışmelerde varsa yani falan evet, işte yani onu okuyorlar mı şeyden, evet. okuyorlar işte Bu e, ama, bu ama bu, ama bu, itibar bu, ediyorlar. mı? Yani. Mesele burada. Evet. Ben yani ne okuyorlar? Etmedikleri evet. mesela şunun yani şeylerin ehli sünnetin aleyhine delil de, getirmek o, için okuyorlar bunlar. He. Için yani geceye yani. kadar, yatsıya kadar evet. bekletiyorlar orucu. Mesela şu hadisle karşılaştıklarında Allah Resulullah bu sevk karşı hazırlatıyor. diyor ya. kabul etmiyorlar işte. Yani onların... Kütçe bu gibi gibi. okumuyorlar. Ve bu hadisi de tarif ederek el karşı delil getiriyorlar. İşte Allah Resulü burada gecenin şuradan geldiğini gördüğünüz zaman da demiştir diyor. O arada gecenin çökmesini bekleyeceğiz diyor. Öyle Hocam sahurda Bilal radıyallahu anh çağırıyor Allah Resulü'nü, Allah Resulü yemeği içmeye devam ediyor yani. yani neredeyse artık güneş doğmaya yakına kadar yiyor. Yani bu bizim için de ruhsat olmaz mı yani? Yok. Şimdi Allah Resulü aleyhisselatü muhkem hadisleri olduktan sonra bu bununla delil getirmek müteşabih olur. Çünkü fecri sadık için diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam, bu namazı helal yani namazı vacip kılar. Yeme içmeyi haram kılar diyor. Yani fecr sadık için. sonra haram kılar değil bundan sonra yemesin demek yani. Ama elinde kalkarsa isiste oluyor. O ayrı. Yani o haram kılar derken, yani fecirden sonra artık yemesin. Mesela fecir bir müddet devam eder. Yani öyle bıçak gibi kesen bir şey değil. Orası farklı bir konu. Ama böyle güneşin doğuşuna kadar erteleyecek gibi bir şey değil bu. Hani fecir. Belli, fecir kaldıktan sonra, o kızılık kilitliğinden sonra artık kimse şey yapamaz. Şimdi Sadrın burada yaklaşımı şu, Ebu Bekir radiyallahu anh kendi sözü mesela, bunu ben olan söz. İki kişi ihtilaf ettiği sürece yeme içmeye devam et diyor. Yani birisi fecir oldu, birisi olmadı dediği sürece yeme içmeye devam et diyor. Bu ne demek? Demek ki fecirde ihtilaf edilen, edilebilen bir aralık var. Fecir oldu olmadıydı net bir şekilde, herkes ittifak ettiği şekilde fecir oldu denilencaya kadar bir ruhsat var burada. Ama o orada bir ittifak olduktan sonra, ondan sonra artık yemeğe devam edemiyorsun. bu fecir doğut doğacak arasında uyansa bir insan yemeğe otursa hocam bazen ya. uyanamıyorsun. Fecir evet, o tam müddet, o müddet içerisinde yiyebildiğini yer. Yani yemeği hazırladıktan sonra fecir'i artık gözetmeden bitirene kadar yiyemeyiz. Yani, o konuda ilim az olduktan sonra yememesi gerekir. Kesmesi gerekir yani. Hocam, yani ders yedede miydin? Geçti mi? 6'da mıydı? 6'da mıydı? Yani, başlayalım artık. Çuklar başlayalım inşallah. <Gülüyor>